şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve naûzu billahi min ve min men ve men illallah la Muhammeden abduhu ve resûlüh emma ba'd ve hayral hadiy hüdî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Sahabilerin, Allah hepsinden razı olsun, Medine'ye hicretleri bölümünde kalmıştık. i̇bn Abdilber rahmetullahi aleyh özet olarak şöyle anlatıyor. Bu sözü edilenlerin akabe gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmeleri tamam olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beraberinde bulunan Müslümanlara gruplar halinde Medine'ye hicret etmelerini emretti. Söz konusu beyat hem Medine'lilerin kafir olanlarından hem de Kureyş kafirlerinden gizli bir şekilde gerçekleşmişti. Söylendiğine göre ilk yola çıkan kişi Ebu Seleme bin Abdülesed el-Mahzumi idi. Onun hanımı Ümmü Seleme binti Ebi Umeyye'nin beraberinde çıkmasına engel olunmuş ve yaklaşık bir yıl Mekke'de alıkonmuştu. Daha sonra onun da kocasının yanına gitmesine izin verildi ve o da hicret etmek üzere yola çıktı. Onun Medine'ye gitmesi için yol hazırlıklarını o zaman henüz kafir olan Osman bin Talha bin Ebi Talha yaptı. Ebu Seleme radıyallahu an Kuba'ya yerleşti. Sonra Adi bin Kâboğullarının anlaşmalısı olan Amir bin Rebiya beraberinde hanımı Leyla binti Ebi Hasme bin Ganim olarak hicret etti. Bu hanım Medine'ye giren muhacir kadınların ilkidir. Daha sonra Abdullah bin Caş ve kör şair olan kardeşi Ebu Ahmed bin Caş hicret etti. Söz edilen kadının annesi ve kardeşlerin annesi Umeyme bint Abdülmuttalib de bu arada hicret etti. Bütün oğulları hanımlarıyla birlikte hicret ettiler. Onların gitmesinden sonra Ebu Süfyan evlerine yerleşti ve orayı sahiplendi. Ebu Süfyan bin Harb'ın kızı Fari'a Ebu Ahmed bin Caş'ın nikahı altındaydı. Bu söz edilen dört kişi de Kuba'da yerleşti. Böyle bir grubu saydıktan sonra şöyle anlatıyor. Sonra Ömer bin Hattab ve Ayyaş bin Rebi'a 20 bin ekliyle yola çıktılar ve Medine'ye geldiler. Onlar Umeyye bin Zeyd oğullarının mıntıkasında El-Avali denilen yere yerleştiler. Onlara Ebu Hüzeyfe radıyallahu anh'ın Mevlası yani kölesi Salim radıyallahu anh namaz kıldırıyordu. İşlerinde en çok Kur'an bilenleri oydu. Hişam bin As bin Vail de Müslüman olmuş, Ömer bin Hattab radiyallahu anh'a kendisiyle bir hicret etmek üzere söz vermiş ve seninle oğullarının kuyusunun yanında buluşuruz demişti. Ancak Hişam'ın kavmi onun niyetini anlamış ve kendisini hicretten al koymuştu. Sonra Ebu Cehil ve Haris bin Hişam Medine'ye geldiler. Ayş bin Rebiya ile konuştular. O onların anadan kardeşleri ve amcalarının oğluydu. Ona annesinin kendisini görmeden başını yıkamamak ve gölgede durmamak üzere adakta bulunduğunu haber verdiler. Bu haber üzerine yüreği yandı ve onların dediklerini doğruladı. Dolayısıyla onlarla birlikte geri dönmek üzere yola çıktı. Ama onlar yolda onun ellerini arkadan bağladılar. Bu şekilde Mekke'ye götürdüler ve orada hapsedilmiş bir halde saklamaya başladılar. Allah Azze ve Celle onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla kurtarınca kadar böyle kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir namazın kunut duasında şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir. Ey Allah'ım, Velid bin Velidi, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Rebi, Ebi Rebi'a'yı ve müminlerden güçsüzlüklerinden dolayı baskı altında tutulanları yani mustazafları kurtar. Ey Allah'ım, mudar üzerindeki azabını artır, bunu onlar için Yusuf'un kıtlık yılları gibi kıtlık yılları kıl. Sonra Ey Allah'ım, Ayyaş bin Ebi Rebi'a'yı ve diğerlerini kurtar ve onları Medine'ye hicret ettir. Daha sonra Talha bin Ubeydullah geldi ve o Suheyb bin Sinan Haris bin Hazreti arasında Hubeyb bin İsaf'ın yanına yerleştiler. Talha'nın Ebu Umame Esad bin Zürare'nin yanına yerleştiği de söylenmiştir. Suheyb mal sahibi biriydi. Koreşliler onu öldürmek ve malını almak için peşine takıldılar. Onlar yanına geldiklerinde kendilerine doğru baktı. Onlar da ona baktılar. Bu sırada onlara bildiğiniz gibi ben sizin içinizde en iyi atan adamım. Yani en iyi atıcılık yapan kimseyi vallahi Allah'ın içinizden ölmesini dilediği kimseleri ölmeden bana ulaşamazsınız. Onlar da öyleyse malını bırak sen çekip git dediler. O da ben malımı Mekke'de bıraktım. Size bir işaret veririm siz ona göre bulup alırsınız dedi. Onlar onun doğru söylediğini anladılar ve aldıkları işarete binaen peşini bırakıp Mekke'ye geri döndüler. Böylece malını aldılar. Bunun üzerine Bakara suresi 207. ayeti indi. İnsanlardan öyleleri de vardır ki canlarını Allah'ın rızasını kazanma yolunda feda ederler. Allah kullarına karşı şefkatlidir. Osman bin Afan radiyallahu anh, Neccaroğullarının Hassan bin Sabit radiyallahu anh'ın kardeşi, Eus bin Sabit radiyallahu anh'ın yanına yerleşti. Uzzab'da Sa'd bin Haysemen'in yanına yerleşti. O bekardı. Böylece Mekke'de Müslümanların, Müslümanlardan kendi iradeleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh'ten başka kimse kalmadı. Bu ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve emriyle onun yanında kalmışlardı. Bazı kimseler de zorla tutuldular. Onları kendi kavimleri alıkoydu. Onlar hicret etmeye çok arzul olduklarından kendileri için mücahitlere yazılan ecir yazıldı. Gazali diyor ki işte muacirler Mekke'yi böyle gruplar halinde veya teker teker terk ediyorlardı. Sonuçta Mekke neredeyse Müslümanlardan tamamen arındırılmış bir hal aldı. Kureyşliler de bir yurdun kendini İslam'a feda ettiğini, İslam'ın üzerinde kök salacağı ve içinde korunacağı bir rol üstlendiğini hissettiler. Dolayısıyla Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in davetinin girdiği, bu kendi açılarından tehlikeli dönemden dolayı işlerine bir korku düştü. Kanlarında, canından korktuğu zaman iyice saldırganlaşan canavarların duygularına benzer duygular hareket etmeye başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz Mekke'deydi. Ancak bugün yarın sahabelerine kavuşacağını mutlaka biliyordu. Sıranın kendine gelmesini kadar acele etmiyordu. Muhammed Said Ramazan şöyle diyor. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına karşı karşıya oldukları imtihan, işkence eziyet görmek ve müşriklerden gördükleri çeşitli şekillerdeki alay ve hakaretlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hicret için izin verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hicret için izin verince bu seferki imtihanları da vatanlarını, mallarını, evlerini ve varlıklarını terk etmek oldu. Onlar dinleri hakkında vefakar, Rablerine karşı ihlaslı kimselerdi. Gerek birinci ve gerekse ikinci imtihanın getirdiği sıkıntılar ve zorlukları kararlı bir sabır ve yıkılmaz bir azimle karşıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine Medine'ye icret etmeleri üzere işarette bulunduğunda, arkalarında vatanlarını ve içindeki mallarını, varlıklarını, yakınlarını bırakarak o tarafa yöneldiler. O zaman kendilerini saklayarak ve gizlenerek çıktılar. Bunu ise varlıklarını ve ağırlık teşkil eden eşyalarını geride bırakmak suretiyle gerçekleştirmeleri mümkündü. Nitekim dinlerini kurtarmak için bütün bunları Mekke'de bıraktılar. Bunların yerine kendilerini barındırmak ve yardımcı olmak üzere onları Medine'de bekleyen kardeşler kazandılar. Mubiddun el Hatip de şöyle açıklıyor. İslami ruh, İslam hidayetini kolayca anlayabileceği, hayatın her alanda bu hidayet çizgisine göre amel etme imkanı bulabileceği, istediği herkesi İslam'a davet etme özgürlüğüne sahip olacağı, bütün gerçekleri ve iyilikleri onlara ulaştırabileceği bir düzen ve yönetim ortamında yaşamak ister. Böyle bir ortamda gerek Müslüman ferdin ve gerekse İslami cemaatin bütün hallerinde söz konusu iki şeyin açıktan yerine getirilmesi mümkün olur. O ortamda hakkın öyle bir gücü olur ki, bu güçle ona engel olan ve Müslümanların insanları hidayete davet etmelerini, o hidayetin gereğini evlerinde, dükkanlarında, derneklerinde, toplantı yerlerinde yerine getirmelerini engelleyen kimsenin yola getirilmesi mümkün olur. İslami ruh gelince İslam hükümlerini uygulayan, onun davetini koruyan ve ümmeti onun adabına yönlendiren düzenin gölgesinde ilerleyince artık bu ruh İslam için onun yücelmesi, dairesinin genişlemesi amacıyla çalışan, onun bahçelerinde ürün veren bir güç haline gelir. Ama eğer İslam'a ters düşen, onun davetini ezen, Ümmeti onun adabına göre eğitmeyen bir düzen altında ortaya çıkar ve gelişirse, onun gücü İslam'ı destekleme ve hidayetini etrafa yayma imkanından mahrumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğerlerinin hicretinde pek çok yarar ve düşünen kimseler için birçok ibretler vardır. Bunlardan bazılarına işaret edeceğiz ki, bir mümin zalimlerden söz konusu hicreti yapan kimselerin karşılaştığı gibi, böyle bir uygulamayla karşılaşırsa dinini kurtarmak, ve Allah'a davet işini yürütmek üzere gideceği toprağa ulaşmak için bir yol ve imkan bulunduğunda hicret etsin. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ve diğerlerine katlanamayacakları işkenceler etmelerine rağmen, kavmi kendisini hakka davet etmekten alıkoymak üzere öldürmeye karar verince kadar onların arasından çıkmamıştır. Bunda ise onun dinine davet edenler için ibret vardır. İkincisi, sahabileri Allah hepsinden razı olsun. Ondan önce ve Medine hicretinden önce işkencelere kaplanamayacak derecede zayıf düşünce Habeşistan'a hicret ettiler. Bununla birlikte onlardan Mekke'de dinlerine davet eden bazı kimseler kaldı. Ancak onlar sayıca azdı ve aralarından bazılarını koruyan adamları vardı. Yani himayesine girdikleri müşrikler vardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve olan sevgilerinden ve cihada küfür karşısında dayanmaya güç getirebilmelerinden dolayı bozgunculara karşı hüccet ortaya koymak, ve zayıf görülenlerden diğerlerinden hak üzere olanları savunmak amacıyla orada kaldılar. Bu durumda olan bir kimse için uygun olan, eziyetlerine sabredebildiği sürece zalimlerin arasından başka bir yere geçmemesidir. Üçüncüsü, Allah'a kitabına ve Resulüne gerçek anlamda iman kalplere girince ve ruh onu bilgi ve anlayış üzere iyice sindirince, onun mutlaka dışa akseden amellerle ve canla malla verilen cihatla ürünlerini ortaya koyması gerekir. Dördüncüsü, burada daha önceki hususu açıklayıcı bir durum vardır ki o da şudur. Onlar kendilerine Allah'tan ve Resulünden ulaşanları üstün tutarak beraberindeki acılara rağmen hakkı, mal, evlat, aile, aşiret ve vatan gibi kendi nazarlarında en kıymetli olan varlıklara tercih ederek kavimlerinden ayrılmışlardır. Beşincisi, bağlayıcı yönünden olmasına rağmen Mal azlığı onları hicretten alıkoymamıştır. Bunun yanı sıra çoluk çocuğu, dostları, üzerinde yetiştikleri ortamı ve Mekke'de çok basit yollarla elde ettikleri kazançları hicretten geri kalmak için gerekçe göstermemişlerdir. Çünkü bütün bunların hatta bütün dünya varlıklarının Allah'ın hicretleri karşılığında kendileri için hazırladığı ecre denk olmadığını biliyorlardı. Bunun yanı sıra bir şeyi terk edene dünyada ve ahirette onun karşılığının verileceğini anlamışlardı. Nitekim gelişmeler ve olaylarda bunu doğru çıkarmıştır. Sahih bir hadiste de Ahmet bin Hanbel ve İbn-i rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte öyle buyruluyor. Kim Allah için bir şeyi terk ederse Allah ona ondan daha hayırlı bir karşılık verir. Altıncısı, düşmanlarının gücüne denk veya ona yakın bir güce sahip oluncaya kadar kendi dinlerini benimsemeyen ve onun hükmüne razı olmayan kimselerin tahakkümü altında aşağılanmaya ve boyun eğmeye razı olmadılar. İşe yarar silahların dışında sahip oldukları her şeylerini arkalarında bırakıp Allah'a güvenerek yola çıktılar. Bununla birlikte gizlice uzaklaşma, tuzak kurma, işlerini düşmanlarından saklama, aralarında birlik oluşturma, saflarını birleştirme, kendilerine düşman olan herkese karşı durmalarına ve onlardan korunmalarına yarayacak geleceğe yönelik kuvvet hazırlama gibi güç yetirdikleri ve yetirebilecekleri sebeplere de başvurdular. Bunlarla ve Rablerinin kendilerini desteklemesiyle Geniş beldeler fethettiler. Ey mümin! Boyunlarına kölelik ve sömürge boyunduruğu geçirilmiş, bugün ve bugünden önce başlarına karanlık kabusu örtülmüş Müslümanların sıfatlarını incele, sözünü ettiğimiz kimselerin sıfatlarının tam tersi olduğunu görürsün. Muhammed Gazali şöyle diyor. Hicret, bir görevlinin yakın bir beldeden uzak bir beldeye geçmesi değildir. Rızık arayan bir kimsenin verimsiz bir topraktan verimli bir toprağa göç etmesi de değildir. Kendi yuvasında güven içinde yaşayan, bulunduğu yerde kök salmış olan bir kimsenin çıkarlarını heba etmeye, bütün mallarını feda ederek sadece kendini kurtarmaya zorlanmasıdır. Kendisini buna zorlayanların, kendisine karşı gayet rahat hareket edeceklerini, yağmacı bir anlayışla davranacaklarını bildiğinden yolun başında veya sonunda öldürülmeyi de göze alır. İşte böyle bir şeyi müminden başkası güç getiremez. Çok şüpheci, zayıf karakterli ve endişeli bir kimse böyle bir şeyi hiçbir şekilde güç getiremez. O Yüce Allah'ın hakkında şöyle buyurdu kimselerdendir. Nisa suresi 66. ayet. Biz eğer onların üzerine kendi nefislerinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık çok az dışındakiler bunu yapmazlardı. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşan ve ondan hidayet nurları alan ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden erler ise kendilerine hicret edilen hicret edin dendiği anda hiç zorlanmadan yola koyulular ve İslam'ı yüceltecekleri onun geleceğini güvence alacakları yerlere hicret ettiler. Müşrikler bir de baktılar ki halkıyla mamur olan Mekke bomboş bir hale gelmiş ve insanların dolaştığı yerler ıssızlaşmış. İbn-i şöyle anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret eden sahabelerinden sonra kendisine de hicret için izin verilmesini bekleyerek Mekke'de kaldı. Sahabelerinden hapsedilenler ve oyuna getirilenler dışında Albin Ebi Talib anh ve Ebubekir radıyallahu başka Mekke'de onunla beraber kimse kalmamıştı. Ebubekir radıyallahu anh hicret için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sık sık izin istiyor. Ancak o acele etme. Belki yüce Allah sana bir arkadaş tayin eder diyordu. Ebubekir radıyallahu anh o arkadaşın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisi olmasını arzuluyordu. Mekke'nin tagutları bu meseleyle ilgili köklü bir karar almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Bazıları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ellerine zincir vurularak ve kuvvetli bir şekilde bağlanarak hapse atılması, kendisine yiyecekten başka bir şey verilmemesi ve önceye kadar da bu hal üzere bırakılması yönünde görüş ortaya attılar. Bir başkası Mekke'den sürgün edilmesi ve bir daha oraya girmesine izin verilmemesi, böylece Kureyş'in onun işinden elini çekmesi yönünde bir görüş ileri sürdü. Bu görüşlerin her ikisi de kesin bir sonuca ulaşır, ulaştırılmayacak nitelikte görüldüğünden kabul edilmedi ve Ebu Cehil'in teklif ettiği şeyin uygulanması üzerinde görüş birliğine vardılar. Ebu Cehil şöyle demişti: "Benim görüşüme göre Kureyş'in her kolunda soylu, orta halli ve gayretli bir genç bulun. Sonra her gence keskin bir kılıç veririz. Sonra onların hepsi birden ona, bir adama bir adamın vurması gibi tek bir hamle gibi vururlar." Öldürdüklerinde kanı bütün kabileler arasında dağılmış olur. Yani ortak bir şekilde öldürülmüş olur. Haşimoğullarının bütün Kureyş'e savaş açmaya güç yetireceklerini sanmıyorum. Artık önlerinde diyetten başka bir seçenek kalmayınca biz de diyetini öderiz. Yani belli bir katil olmadığı için sadece belli bir kabileden olmadığı için Haşimoğulları da tutup e, kabile hamasetiyle onun kanını talep edemezler. Birden fazla katil olduğu için diyete razı olurlar. Biz de bunu öderiz diyor. Toplantıya katılanlar kendilerini şaşkına çeviren problem için bu çözümü kabul ettiler ve bunu uygulamak için gerekli hazırlıklar yapmak üzere dağıldılar. Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresi 30. ayetinde şöyle işaret ediliyor bu duruma. Hani inkar edenler seni bağlayıp hapsetmek, öldürmek veya Mekke'den çıkarmak için tuzak koruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayşe radiyallahu rivayet ettiği ve Bukhari'nin hadis kitaplarının en sayı olan kitabından naklettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle ilgili hadiste Ayşe radiyallahu anh'a İbni Dugunne'nin Ebu Bekir'i himayesine almasını, Ebu Bekir'in onun himayesini geri çevirmesini söz konusu ettikten sonra şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Mekke'deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara dedi ki ''Bana sizin hicret yurdunuz gösterildi. İki kayalık arasında hurmalık bir alandır.'' Böylece hicret edebilen herkes Medine tarafına doğru hicret etti. Daha önce Habeşistan toprağına hicret etmiş olanların geneli de Medine'ye döndü. Ebubekir radıyallahu anh de Medine tarafına hicret etmek üzere hazırlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona acele etme ben izin verileceğini umuyorum diye buyurdu. Ebubekir radıyallahu anh de babam sana feda olsun sen böyle bir şey umuyor musun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaş olmak için kendisini hicrette alıkoydu. koydu. Bundan sonra 4 ay süreyle yanda tuttuğu 2000 devesini ağaç çaprayla besledi. İbnü Şibb diyor ki, Urve şöyle dedi. Ayşe radıyallahu dedi ki: "Biz bir gün öğlenin ilk vakitlerinde Ebubekir radıyallahu evinde otururken bir kişi Ebubekir radıyallahu han'e şu başı örtülü halde gelen kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir dedi." Daha önce yanımıza gelmediği bir saatte geliyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, anan babam ona feda olsun. Bu saatte onun gelmesine sebep mutlaka önemli bir iş olmalıdır dedi. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki, derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip içeri girmek için izin istedi. Kendisine izin verildi, içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh, yanındakileri çıkar dedi. Ebu Bekir radiyallahu anh de babam sana feda olsun, onlar senin aile efradındır ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hicret için yuva çıkma izni verildi diye buyurdu. Ebubekir radıyallahu an Babam sana feda olsun. Arkadaşlık edecek miyim ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu an Babam sana feda olsun. Şu iki bineyimden birini al ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah ücretiyle diye buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki biz onlar için güzel bir yol hazırlığı yaptık. Kendileri için darca azık koyduk. Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anha kuşağının bir kısmını koparıp onunla darcının ağzını bağladı. Bu yüzden ona e, kuşaklı lakabı verildi. Zatun ta'in iki kuşaklı anlamında bu e, lakap verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu an sevir dağına e, bir mağaraya vardılar. 3 gece orada saklandılar. Abdullah bin Ebi Bekür geceleri yanlarında kalıyordu. O o zaman delikanlık çağında etrafı tanyan ve iyi kavrayışlı bir gençti. Seher vakti ortalık daha tam aydınlanmadan yanlarından ayrılıyor ve adeta Mekke'de gençle, e, gecelemişcesine Kureyşlerle birlikte sabahlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve ve Ebu Bekir anh'a karşı planlanan her ne oyunu duysa hemen onu zihnine yerleştiriyor ve ortalık iyice kararmadan bu duyduğu şeylerin haberlerini kendilerine ulaştırıyordu. Yani gece e, mağarada kalıyor, gündüzleri yani kavmi fark etmeyecek şekilde yani Hicrede edenlerle birlikte gittiğini kavmi fark etmeyecek şekilde kavmin içinde kalıyordu gündüzleri. Karanlık olunca da gece olunca da Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kavmin haberlerini getiriyordu. Evet. Mağara'da onların etrafında Ebubekir radıyallahu anh'ın mevlası Amir bin Fuheyre samal bazı koyunlar otlatıyordu. Akşamın biraz geçmesinden sonra koyunları yakınlarına getirip yatırıyordu. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve Ebubekir radıyallahu anh de taze sütlerden içtikten sonra yatıyorlardı. Bu içtikleri süt kendi samal koyunlarının sütüydü ve içine kızgın taş atılarak kaynatılıyordu. Amir bin Fuheyre Ortalık daha tam aydınlanmadan gelip koyunlarını kaldırır ve otluğa götürürdü. Amir onların mağarada kaldıkları 3 gece boyunca her gece aynı şeyi yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve Ubeykir radiyallahu an eddilden bir kişiyi, bu kişi Abbin bin Adi oğullarındandı. Rehber ve yol gösterici olarak tuttular. Bu kişi yolları iyi bilen, rehberlikte tecrübeli bir adamdı. Bu kişi elini kana bandırarak Asmin ve sehmi ailesi arasında yemin etmişti. O adam o zaman Kureş kafirlerinin dinindendi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, rehber olarak tuttuğu kişi Kureyş kafirlerindendi. E, belirtilen şekilde yemin etmesi üzerine ona güvendiler. Bineklerini ona teslim ettiler. Bu adamla mağarada geçen 3 geceden sonra 3. gecenin sabahında Sevr mağarasında sözleştiler. Amir bin Füeyre'de beraberlerinde rehber olmak üzere onlarla birlikte yola çıktı. Rehber onları sahil yolundan götürmeye başladı. Evet, Bukhari bu şekilde naklediyor bunu. Daha sonra Bukhari senedini vererek İbni Şahab'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bana Abdurrahman İbni Malik el Müdliç, bu kişi Suraka bin Malik bin Cuşum'un kardeşinin oğludur. O rivayet etti. O kendisine babasının rivayet ettiğini bildirdi. O da kendisinin Süraka İbni Cuşum'un şöyle dediğini duyduğunu bildirdi. Kureyş kafirlerin elçileri bize geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve anh'ı öldürecek ve esir edecek kişiye onların her biri için ayrı ayrı ödül verileceğini ifade ediyorlardı. Ben kavmin mütliçoğullarının meclislerinden bir meclise oturmakta olduğum bir sırada onlardan bir adam geldi, biz otururken yanı başımızda durdu ve ey suraka. Ben sahilde bazı karaltılar gördüm. Sanıyorum onlar Muhammed ve arkadaşlarıydı dedi. Süraka dedi ki ben bu kimseler onlar olduğunu anlarım bu kimselerin dedi. E, fakat dedim ki o gördüklerin onlar değildir. Ancak sen filan ve falan kişileri görmüşsündür. Bunlar bizim gözlerimizin önünde çıkıp gittiler dedim. Sonra mecliste bir süre oturdum sonra kalkıp evime girdik. Cariyemi atımı alıp çıkarmasını ve yüksek tepenin arkasında beni beklemesini emrettim. Ben de kargımı alarak evin arkasından çıktım. Kargımın demirli alt tarafını yerde sürükledim. Üst tarafını da aşağıya doğru eğdim. Sonra atımın yanına geldim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekilere hızla yaklaşmak için atımı dört nala kaldırdım. Sonunda onlara yaklaştım. Bu sırada atım sürçtü ve ben de üzerinden düştüm. Ancak hemen kalktım. Ve elimi fal oklarının çantasına soktum. Oradan fal oklarını çıkarıp bunlara zarar verir miyim yoksa veremez miyim diye fal çektim. Arzuladığım şey çıktı. Yani e, üzerinde hayır yazan ok çıktı. Ben yine de atıma bindim ve fal oklarında çıkan sonuca muhalefet ettim. Atımın beni onlara yani Resulullah ile beraberindekilere yetiştirmesi için uğraştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu duyacak kadar yaklaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasına dönüp bakmıyor. Ebu Bekir ise sık sık dönüp bakıyordu. Bu sırada atımın ön ayakları ta dizlerine kadar kuma battı. Ben de attan düştüm. Sonra atı kalkmaya zorladım ve o da kalktı. Ancak ayaklarını bir türlü çıkaramıyordu. Kalkıp doğrulabildiğinde ön ayaklarının bıraktığı izden göğe doğru duman gibi bir parıltı yükseldi. Ardından yine fal ile fal çektim ve arzulamadığım şey çıktı. Bunun üzerine onlara eman diye seslendim. Yani güvence diye. Onlar da durdular. Ben atıma binerek yanlarına gittim. İçimde onlara herhangi bir şey yapmaktan alıkonulmam karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işinin üstün geleceği kanaati hasıl oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme senin başına ödül koydu'' dedim. Ve insanların onların hakkında yapmak istedikleri şeylerden haberlerini kendilerine bildirdim. Kendilerine yol azlığı ve ihtiyaç maddeleri sundum. Ancak benden bir şey almadılar ve hiçbir şey de istemediler.'' Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim haberimizi gizle, bizden kimseye haber verme dedi. Ben de bana bir eman yazısı yazmasını istedim. Amir bin Fuheyre'ye emretti. O da bir deri parçası üzerine yazdı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etti. İbn-i dedi ki, Bana Urve bin Zubeyrin bildirine göre, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların bir kafilesi içinde bulunan Zübeyr radiyallahu anh'a yetişti. Bunlar Şam tarafından gelen tüccarlardı. Zübeyr radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebu e beyaz elbiseler giydirdi. Medine'de de Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den yola çıktığını duydular. Bu yüzden onu karşılamak amacıyla her sabah Harra denilen mevkiye gelip öğle sıcağı bastırınca kadar bekliyorlardı. Bir gün yine uzun süre bekledikten sonra geri dönmüşlerdi. Onlar evlerine çekildikten sonra Yahudilerden bir adam beklediği bir şeye bakmak için kulelerden birine çıktı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve ve arkadaşlarının beyazlara bürünmüş bir halde serap görüntüsünü yararak geldiklerini gördü. Bunun üzerine Yahudi avazının çıktığı kadar bir sesle ''Ey Arap topluluğu, işte sizin beklediğiniz o davetiniz geliyor.'' diye bağırmadan kendini alamadı. Bunun üzerine Müslümanlar hemen silahlarını kuşanarak yola koyuldular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi harre üzerinde karşıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sağ taraflarından ilerledi ve beraberindekilerle birlikte Amr bin Afullah'ın mahallesine indi. Bu olay Rebiülevvel ayının pazartesi günü meydana gelmişti. Ebubekir radıyallahu an insanların arasında ayakta durdu. Yani hoş geldin demeye gelenlerle ilgilenip onlarla musafa etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sessiz bir şekilde oturdu. Hatta Ensar'dan gelenler içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, daha önce görmemiş olanlar Ebubekir Bekir radıyallahu selam veriyorlardı. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güneş vurunca Ebubekir Bekir radıyallahu onu gölgelendirdi ve insanlar bu gelişme üzerine onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Avf oğullarında 14 küsur gece kaldı. Bu süre içinde takva üzere bina edilmiş olan mescidi yani Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ilk günde takva üzerine kurulan mescid diye Tevbe suresi 18. ayetinde söz edilen Kuba mescidini inşa etti. Sonra bineğine bindi ve ilerledi. İnsanlar da onunla birlikte yürüdüler. Sonunda devesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin bulunduğu mevkiye çöktü. O zaman Müslümanlardan bazı erkekler namazlarını orada kılıyorlardı. Yani orayı kendilerine bir namazgah edinmişlerdi. Bu yer Sa'd bin Zürare'nin himay e himayesinde olan Seyil ve Suheil adlı iki yetim çocuğa ait bir Kurma kurutma yeriydi. Bineyi oraya çökünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah konaklayacağımız yer burası olacaktır diye buyurdu. <gülüyor> Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı geçen iki genci çağırıp kurma kurutma yerini mescidlemek için onlarla bu yer hakkında pazarlık yaptı. Onlar hayır biz burayı sana bağışlıyoruz ey Allah'ın Resulü dediler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayı bağış olarak kabul etmek istemedi ve onlardan belli bir karşılıkla satın aldı. Sonra oraya mescid inşa etti. Mescidin yapımında kendisi de onlarla, sabilerle birlikte kerpiç taşımaya başladı. Kerpiç taşırken bir yandan da şu beyitleri okuyordu. Ey Rabbimiz bu taşıdığımız yük, Hayber'in kıymetli hurma yükleri değildir. Ama bu yükler ey Rabbimiz onlardan daha değerli ve daha temizdir. Ey Allah'ım gerçek karşılık ancak ahiret karşılığıdır. Sen ensara da muhacirleri de rahmet eyle. Müslümanlardan... İsmi bana zikredilmemiş bir adama ait şiir ne okumuştu? İbn-i dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu beytlerin dışında bir şiirin beytlerini tam olarak okuduğu hadislerden bana rivayet edilmedi. Yani bu şiir dışında bir e, şiir, herhangi bir şiirin beyitlerini tam olarak okudu, bunun dışında rivayet edilmedi diyor. Enes bin Malik radiyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasına Ebubekir radıyallahu anhu almış olarak Medine'ye geldi. O zaman Ebubekir radıyallahu anhu yaşı biraz ilerlemiş ve tanınan biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise pek tanınmayan ve henüz genç sayılacak yaşta biriydi. Bazen bir adam Ebubekir radıyallahu anh ile karşılaşır ve kendisine "Ey Ebubekir, şu öndeki adam kimdir?" diye sorardı. O da "Bu bana doğru yolu gösteren adamdır." derdi. Adam da onun normal gittiği yolu kastettiğini sanar. Yani sıradan bir rehber kastettiğini saner ve gitmek istediği yola En kestirme ve doğru yoldan gidebilmek için öndeki kişiden yararlandığını düşünürdü. Bir keresinde Ebubekir radıyallahu anh arkasına baktı. Atlı birinin arkadan kendilerine yetiştiğini gördü. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, arkamızda bir atlı var bize yetişmiş dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de arkasına baktı ve ey Allah'ım onu yere düşür diye buyurdu. Bu sırada Atı adamı düşürdü. At sonra kişneyere kalktı ve adam ey Allah'ın Resulü bana istediğini emret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyleyse yerinde dur ve bizim peşimizden gelecek kimseyi bırakma diye buyurdu. Böylece günün başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canına kasteden biri iken aynı günün sonunda adeta onu savunan bir silah haline gelmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrı, biri. ayrı kişi ayrı bir kişi Allah'u alem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğun sonunda Haride civarına yerleşti. Sonra ensara haber gönderdi. Onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanlarına gelerek kendilerine selam verdiler ve şöyle dediler. Güven içinde bineklerinize binin size itaat edilecek. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir bineklerine bindiler. Gelen ensariler de önlerinde silahlı bir çember oluşturdular. Medine'de Allah'ın peygamberi geldi, Allah'ın peygamberi geldi denildi. Böylece onlar da gelerek bakmaya ve Allah'ın peygamberi geldi demeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru yönelip ilerlemeye başladı. Sonunda Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evinin yanında indi. O bu sırada ailesiyle konuşuyordu. Bu arada ailesine ait bir hurmalıkta onlar için hasat yapmakta olan Abdullah bin Selam da onları duydu. Hemen aceleyle onlar için topladığını yanına alıp geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler dinleyip sonra ailesine geri döndü. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yakınlarımızdan kimin evi en yakındır diye sordu. Ebu Eyyub radıyallahu anh benim yalan Resulü şu evim şu da kapımdır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse git bize uyuyacağımız bir yer hazırla diye buyurdu. O da Allah'ın bereketiyle kalkın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince Abdullah bin Selam da geldi ve şöyle söyledi. ''Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna ve hak üzere geldiğine şehadet ederim. Yahudiler beni kendilerinin efendileri, efendilerinin oğlu, en bilgilileri ve en bilgilerin oğlu olarak bilmişlerdir. Onlar benim Müslüman olduğumu öğrenmeden sen onları çağır. Çünkü benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse hakkımda bende olmayan şeyler söylerler, beni olduğundan farklı bir şekilde nitelerler.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir adam gönderdi. Onlar hemen çıkıp yanına geldiler.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ey Yahudiler topluluğu yazık size Allah'tan korkun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki siz benim gerçek peygamber olduğumu ve benim hak üzere geldiğimi biliyorsunuz. Artık Müslüman olun diye buyurdu. Onlar böyle bir şey bilmiyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, böyle dediler. Allah Resulü bunu üç kere tekrarladı. Ardından size göre Abdullah bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Onlar da o bizim Efendimizdir ve Efendimizin oğuldur. En alimimiz ve en alimimizin olur? dediler. Bu kez peki o Müslüman olursa ne düşünürsünüz diye sordu. Onlar Allah korusun o Müslüman olacak biri değildir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar o Müslüman olursa ne düşünürsünüz diye sordu. Onlar yine Allah korusun o Müslüman olmaz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeniden ''O Müslüman olursa ne düşünürsünüz?'' diye sordu. Onlar da yine ''Allah korusun, o Müslüman olacak biri değildir.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ''Ey İbn-i Selam çık yanlarına.'' dedi. O da çıktı ve şöyle söyledi. ''Ey Yahudiler topluluğu Allah'tan korkun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki siz onun gerçek peygamber olduğunu ve onun hak üzere geldiğini biliyorsunuz. Onlar yalan söylüyorsun.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Onlar yanından çıkardı.'' Hafız Eminajer şöyle izah ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasına Ebubekir radıyallahu hani almış olarak Medine'ye geldi. Burada Ebubekir radıyallahu hani kendi bineğinin arkasına yani terkisine aldığının kastedilmiş olması da Ebubekir radıyallahu hani arkadan başka bir binekle geldiğinin kastedilmiş olması da mümkündür. Allah azze ve celle Enfal 9. ayetinde şöyle buyuruyor. Birbirini izleyen bin melekle size yardım edeceğim. Bu ayetin metninde bu hadisin metninde geçtiği gibi arka arkaya anlamında Nurdif kelimesi kullanılmaktadır. Ebubekir radıyallahu an yaşlı ve tanınan biriydi. Yani burada yaşlı denirken onun saçlarının ağrımış olduğu anlamı kastedilmektedir. Tanınan biriydi çünkü o ticaret için yaptığı yolculuklarda Medine'ye uğruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu iki hususun her ikisinde de ondan farklıydı. O Mekke'de ticaret yolculuklarına çıkmayalı epey olmuştu ve onun henüz saçları ağarmamıştı. Yoksa gerçekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir anh'den yaşça daha büyüktü. Müslim'in sahihinde Muaviye radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir anh 63 yıl yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da iki yıl ve birkaç ay yaşamıştı. Dolayısıyla sahihdeki rivayete göre Ebu Bekir radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşça 2 yıldan daha küçük olması gerekir. Bu bana yol gösteren adamdır. İbnü Sa'd bunun sebebini kendisinin naklettiği bir rivayette şöyle açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radıyallahu anh'ten insanları kendisinden alıkoymak için uyalamasını istemişti. Bu yüzden sen kimsin diye sorulduğunda bir ihtiyacını karşılamaya çalışan biriyim diyordu. Beraberindeki kişi kimdir diye sorulduğunda da bana yol gösteren rehberdir diyordu. O bu sözüyle onun dinde kendisine yol gösterdiği, hidayete erdiği anlamını kastediyordu hadi kelimesiyle. Ancak insanlar onun normal yolu tarif eden rehber olduğunu sanıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir şeyler dinleyip sonra ailesine geri döndü. Yani Ahmet bin Hamil'in üstünde ve Tirmizi'nin süneninde Zürare bin Efva'nın Abdullah bin Selam'dan rivayeti yoluyla nakledilen Tirmizi'nin ve hakimin sayı olduğunu söyledikleri bir rivayete göre... Abdullah bin Selam radıyallahu şöyle söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde insanlar onun etrafında toplandılar. Ben de kendisine bakmak için insanların arasında gittim. Yüzünü yakından görünce o yüzün yalancı bir yüz olmadığını anladım. Bukhari'nin sayhinde geçen hicretle ilgili hadislerden birisi de Enes radıyallahu anh'ın Ebu Bekir radıyallahu rivayet ettiği şu hadistir. Ebu Bekir radıyallahu dedi ki mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikteydim. Başımı kaldırdım. Gelen adamların ayaklarını gördüm. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşlerinden biri bu tarafa doğru aşağı bakacak olsa bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sus ey Eubbekir. Biz üçüncüleri Allah olan iki kişiyiz diye buyurdu. Bunda da Bukhari rivayet etmiştir. Bu kısımdan çıkacak ibretler ve derslere geçmeden önce... E, Bukhari'nin e, rivayet ettiği önemli iki olay daha var. Allah izin verirse e, o olayı da okuyup çıkarılacak dersleri de ondan sonra geçeceğiz. Bu konuda hicret konusunda e, halk arasında çokça yaygın olan bazı uydurmalar var. İşte, e, Sayık olmayan rivayetler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mağaraya sığındığı zaman örümceğin yuva yapması, güvercinin e, yuva yapması, işte daha detaylı özellikle sufilerin uydurduğu şeyler içerisinde, yılanın e, çıkması, Evvekir Radyallar'ın bunu görüp ayağını onun deliğine basması, yılanın birkaç sefer ısırmasına rağmen Evvekir Radyallar'ın hiçbir ses çıkarmaması, e, hatta bu olayı biraz daha uyduranlar diyelim, biraz daha genişletip uyduran tarikatçılar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Evvekir ha burada zikir telkininde bulunduğunu tarikatı öğrettiğini, bunun gibi safsatalar eklemişlerdir. Bunların hiçbiri sahih değildir. Sahih olanlar, bu konuda sahih olarak gelenler, okuduklarımız. Ee, belki bütün e, detaylarla okumuyoruz, anahtarıyla geçtiriyoruz. Ama e, bu bahsettiğimiz kısalar, aslasları olmayan şeyler. Krali... Yok, örümcekin, örümceğin ağ yapması olayı sahih değil güvercin yuva yapması da aynı şekilde ee, bazı kitaplarda geçiyor ama sahip bir yolla gelmiyor. Yılan Yılanın ısırması olayı tamamen uydurma. Yani onun bir isnadı da yok. Öyle bir şeyin isnadı da yok. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Öbekre zikir telkin etmesi, tarikat vermesi. Bu da hiçbir hadis kitabında geçmeyen, hiçbir yerde isnadı bulunmayan sadece son dönem tasavvufçularının yani Hicri 7 asır tasavvufçularının uydurduğu bir şey bu. Bunların kitaplarına geçelim bir kısa. Subhaneke Allahümme ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü en la ilahe illa en ve estağfurüke ve etubu ileyküm.